Alhamdulillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve bari kalan Rabina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyan bi ihsanin ilahi ve middina amma ebat Bugün 15 Eylül 2012 günlerden Cumartesi Evet İbni Huseymi'nin tefsir usulüne giriş derslerimizin 11. ve son dersindeyiz. Evet burada hemen 1-2 ufak tembihatımız var derse başlamadan önce. Birinci tembihimiz az önce de dediğimiz gibi Son dersimiz olacak bu bu seriyle alakalı. İkinci tembihimiz ikinci seriye geçeceğiz inşallah bu seriden sonra. E, bu ikinci seri de Ehl-i Sünnet'te Nesh e, ile alakalı olacak. Ehl-i Sünnet'te Nesh serisi. E, onu da sekiz ders olarak yapmayı planlıyoruz. E, üçüncü tembihatımız. E, şimdi bizim kaldığımız yer şu an İsrailiyat bölümü. Ondan sonra gelen e, bab zamir e, babı. Bu zamir babını almıyoruz. Almayacağız. Çünkü şu anki makama uygun görmüyoruz. Sonra iltifat kısmı geliyor. Onu da almayacağız. Sadece İsrailiyat kısmını alacağız ve böylece tefsir usulü, İbn-i tefsir usulüne giriş kitabını bitirmiş olacağız. Evet şimdi okuyalım. Ben küçük talikatlar düşeceğim İbn-i sözlerine. Ondan sonra da meseleyi ben baştan alıp İsrailiyatla alakalı çok önemli malumatlar Vereceğim inşallah. Evet okuyalım. İsrailiyat. İsrailiyat İsrailoğullarından olan Yahudilerden ki çoğunlukta görülen budur. Yahut Hristiyanlardan nakledilen haberlerdir. Evet şimdi biz İsrailiyata baktığımızda e, İsrailiyat ne demektir? İşte e, İsrailoğullarından bize gelen haberlerdir. Ama sadece İsrailoğullarından mı? Hayır. Hristiyanlardan gelenlere de Hristiyanlar tarafından nakledilenlere de İsrailiyat denir. Ee, ancak neden ee, hem Hristiyanlardan hem de İsrailiyattan gelen bu nakillere sadece İsrailiyat ismini vermişler? Halbuki Hristiyanlardan da geliyor bu. Şundan dolayı bazen bir e, e, olay birkaç kısmı ayrılıyorsa ve bir kısım bu birkaç kısımdan bir tanesi daha çok ön plandaysa ve daha yoğunluktaysa Araplar o ismi ona verirler. Bu Arapçada maruftur. Mesela el-Haccu Arafa demeleri gibi. Mesela hac Arafat'tır derler. Halbuki hac Arafat mıdır? Hayır. Sadece Arafat değildir. İşte içinde mina vardır, diğer e, safa mervarısında say yapmak vardır, e, tavaf vardır vesaire. Ama hacca ne demişlerdir Araplar? Aleyhissalatü Vesselam'da dediği gibi Arafat demişlerdi. Neden? Çünkü Hacc'ın en önemli cüzlerinden bir tanesi. İşte bunun gibi Araplar bazen önemli olan cüz cüzlerin e, yani bir e, olgu düşünelim. Bu olgunun içerisinde önemli cüzler var. En önemlisini o olguya tamamıyla veriyorlar. Yani cüzü kastedip küllü e, kastedebiliyorlar. Cüzü zikredip küllü kastedebiliyorlar. Bazen de Dediğim gibi bir konunun birden fazla cüzü var ama o cüzlerden bir tanesi çok meşhur. O yüzden o konunun tamamına o bir cüzün ismini veriyorlar bazen. Burada da böyle buna yakın bir anlam söz konusu. Yani İsrailiyattan kasıt aslında hem Hristiyanlardan hem de İsrailoğullarından gelen haberlerdir. Ama İsrailoğullarından gelmesi daha galip olduğu için yani galiben bu haberler İsrailoğullarından geldiği için ve Hristiyanlardan gelen haberler İsrailoğullarına nazaran çok daha az olduğu için hepsine birden İsrailiyat ismini vermişlerdir. Evet. Bu haberler üç türdür. A. İslam'ın kabul ettiği ve doğru olduğuna tanıklık ettiği kıssalar haktır. Evet. Buna örnek Buhari ve başkalarının rivayetine göre İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudi alimlerinden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki Ey Muhammed bizler kitabımızda Yüce Allah'ın semavatı bir parmağında, yerleri bir parmağında, bütün ağaçları bir parmağında, suyu ve toprağı bir parmağında... Diğer mahlukatı da bir parmağını tutarak ve ''Benim melik'' diye buyuracağına dair bilgi okuyoruz. Bunun üzerine Peygamber bu Yahudi âlemin söylediklerini doğruladı ve azı dişleri görününceye kadar güldü. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Halbuki kıyamet gününde arz bütün ile onun kabzasındadır. Gökler ise sağ eli ile dürülmüş olacaktır. O şirk koştuklarından münezzehtir ve çok yücedir. Zümer 67 ayetini okudu. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahim Allah çok e, güzel bir noktayı tavsiye ediyor. Ve diyor ki bu haberler üç türdür. Birinci tür haberler İslam'ın kabul ettiği ve doğru olduğuna tanıklık ettiği kıssalar. Diyor. Evet bunlar haktır. Eğer... İsrael ögelerinden gelen haberlerden herhangi bir tanesine bizim dinimizde tanıklık ediyorsa, bizim dinimizde de bunun doğru olduğuna naslar doğru olduğuna dair naslar varsa bu haktır. Bunun delili ney? Bunun delili Bukhar ve başkalarının rivayet ettiği İneos'tan gelen rivayet. Yahudi alimlerinden birisi geliyor. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı bazı şeyler söylüyor. Vale ve Selatü Vesselam ne yapıyor? Onu ona gülüyor. Ve orada sahabenin naklettiği olaya baktığımızda, tasdikhan diyor burada. Yani Resulullah onu tasdik ettiriyor. Demek ki sahabelerin de indiğinde, tabiinin de indiğinde şu var. E, din tarafından tasdik edilen İsrailiyat haberleri kabul edilir. Bu e, Buhari'deki rivayet de bunu net bir şekilde gösteriyor. Evet, ikinci kısım B. İslam'ın kabul etmeyip yalan olduğuna tanıklık ettiği haberler. Bunlar da batıldır. Evet, İslam'ın e, tanık ettiği, batıl olduğuna tanıklık ettiği haberler vardır ki bunlar da batıldır. Bu da ikinci kısım İsrailiyat'tır. Evet. Buna örnek, Buhari, Cabir radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Yahudiler erkek hanımıyla arka tarafından cima ettiği takdirde çocuğun şaşı, gel şaşı geldiğini ileri sürüyorlardı. Bunun üzerine kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ayeti indi. Evet. C- İslam'ın Bu etmiyor. da açık. Şimdi bu, bu, bu na, e, olaya baktığımızda İslam'ı kabul etmeyip yalan olduğuna tanıklık eden haberler. Şimdi İsrailillah'tan bize gelen haberler var. İsrail İsrailoğulları neye inanıyorlardı? İşte kendi dinlerinde hak olan şöyle bir şey inanıyorlardı. Kişi hanımına e, arkadan yaklaştığı zaman ama arkadan kastı şu. Yani döbür yoluyla değil, ferce yaklaşıyor ama pozisyon olarak arka cihetten geliyor. Bunun ikisini ayırt edelim. Yani e, helal yoldan ilişkiye girerek... E, Pozisyonu arka taraftan yaklaşarak belirleme. Böyle bir yaklaşmaya, e, yakla, böyle bir yaklaşmayla e, de, yaklaşma sonucu e, bir çocuk doğarsa bu çocuk şaşı olur. Buna inanıyorlardı. Dolayısıyla biz baktığımızda bizim dinimizde bu tamamen e, kabul edilmeyen bir olgudur. Kabul edilmeyen şer'i bir hükümdür. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle hanımlar sizin kadınlarınız, sizin tarlalarınızdır diyor. Dilediğiniz yerden onlara yaklaşabilirsiniz diyor. Dolayısıyla e, bizim dinimiz o haberin yalan olduğuna tanıklık etmiş oluyor. Dolayısıyla biz bunu kabul etmiyoruz. Evet. C- İslam'ın kabul etmemekle birlikte reddetmediği haberler hakkında ise hüküm vermemek icap eder. Evet, asıl da işte İsrailiyat'la alakalı en önemli noktalardan birisi bu. İşte bizim de birazdan zaten e, önemli dediğimiz, düşeceğimiz talikatlar bununla e, alakalı olacak. O da İslam'ın kabul etmekle, etmemekle birlikte reddetmediği haberler hakkında. Şimdi İsrailiyat'tan gelen bazı haberler var. Bu haberlere baktığımızda İslam'ın... Nefyetmiyor. Yani e, İslam'ın bunun nefyetmesine dair herhangi bir delil yok elimizde. Kabul etmemesine dair herhangi bir delil yok elimizde. Aynı zamanda bunu e, kabul ettiğine dair bir delil de yok. Mesela ne gibi? Bir bakıyoruz mesela İslamiyattan bazı haberler geliyor. İşte Şüleymen Aleyhisselam'ın bazı vasıfları hakkında. Biz Kur'an ve Sünnet'e bakıyoruz. O vasıflar hakkında herhangi bir e, delil bulmuyoruz. Ve bu vasıflar kötü vasıflar da değil. Mesela. E, dolayısıyla bizim dinimiz Şüleymen Aleyhisselam'dan o vasıfları da nefyetmiyor. Dolayısıyla bu İsrailiyattan gelen mücerred bir haber olmuş oluyor. Biz burada ne onu yalanlarız ne de onu ne yaparız tasdik ederiz. Ne yalanlarız ne de onu tasdik ederiz. Evet. Çünkü Buhari'nin rivayetine göre Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle demiştir. Kitap ehli Tevrat'ı İbranice okuyorlar ve Müslümanlara Arapça açıklıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine kitap ehlini tasdik etmeyin onları yalanlamayın da ve biz Allah'a bize indirilene ve size indirilene iman ettik deyiniz. Ama dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri umumu üzere değildir. Çünkü neden aleyhissalatu vesselam onları tasdik etmeyin dediğinde biz neyi istisna kılıyoruz? Şunu istisna kılıyoruz. Bizim dinimizin nefretliği yani imkansız gördüğü kabul görmediği şeyler istisna kılıyoruz aleyhissalatu vesselam'ın bu sözünden. Çünkü biliyoruz aleyhissalatu vesselam bize umum bazı ifadeler e, e, sarf eder. Daha sonra bunu hastaştıran özel naslar vardır. Biz baktığımızda aleyhissalatü vesselam evet Yahudilerinden gelen haberleri veya İsrailiyetten gelen haberleri ne tasdik edin ne de yalanlayın diyor. Ama bu dediğim gibi umum üzere değildir. Biz bazen yalanlamak zorundayız. Mesela ne gibi işte bizim dinimizin mutlak olarak nefyettiği Haberler gibi. Mesela işte e, birazdan da dipnot düşeceğiz, önemli malumatlar vereceğiz dedik. Orada da söyleyeceğimiz gibi. Mesela İsrailiyattan bazı haberler var. Musa Aleyhisselam'ın e, gücünden bahsediyor. 10 erkek gücünde olduğu. Mesela bizim dinimizde bunu destekleyen bir nas yok elimizde. Ama bunu imkansız gören veya nefyeden bir nas da yok. O zaman biz bunu bir haber olarak alırız. Nakletmemiz de tefsirlerimiz de, nakletmemiz de caiz. Ama ne ile ne de ispat ederiz. Ancak bakalım mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında Süleyman Aleyhisselam'ın hanımlarına şeytanın musallat olduğu ve hanımlarının nikahları altına aldığı var mesela İsrailiyat kıssalarında. Bunların batılı olduğuna direkt hükmederiz. Çünkü Ehl-i Sünnet şuna inanır ki peygamberlerin yatakları tabir sahihse peygamberlerin yatakları masumdur. Evet. Fakat herhangi bir sakıncadan korkulmadığı takdirde bu kabilden İsrailiyata dair haberleri anlatmak caizdir. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Benden bir ayet dahi olsa tebliğ ediniz. İsrailoğullarından da haber nakledebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Bununla birlikte kim kasten benim aleyhime yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Evet bu da gösteriyor ki aleyhissalatü vesselam İsrailiyattan nakletmeyi caiz görmüştür ki dediğim gibi birazdan düşeceğimiz önemli malumatlar da bu noktaya da özellikle vurgu yapacağız. Evet. Onlardan bu kavilden nakledilen rivayetlerin bir çoğunda, çoğunun dinde hiçbir faydası yoktur. Asab-ı keyfin köpeklerin rengini tayin etmek ve benzeri haberler gibi. Evet biz diyoruz ki İsrail ala İsrail alarından gelen haberleri bizim dinimiz nefyetmiyorsa bizim onlara nakletmemizde e, ne yalanlayıp ne de kabul etmeden nakletmemizde herhangi bir sakınca yok. Ancak şunu da bilmemiz gerekir ki yine o dediği gibi zaten bu İsrailiyattan gelen haberlerin birçoğunda fayda yok. Mesela İsrailiyatla alakalı İsrailiyattan gelen rivayetlere biz baktığımızda mesela işte e, mağaradaki O köpeğin, e, Ashab-ı Kehf'le beraber bulunan o köpeğin rengi neydi, şekli neydi vesaire. Bunların he, herhangi bir faydası yok. Yani bizim o köpeğin rengini bilmemizle bilmememiz arasında bize katacağı bir şey anlamında herhangi bir fayda yok. O yüzden İbn-i Hüseyin buna da dikkat çektiriyor. Evet. Dine dair herhangi bir husus hakkında kitap ehline soru sormaya gelince bu haramdır. Evet. Çünkü İmam Ahmed'in rivayetine göre Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kitap ehline herhangi bir şey hakkında soru sormayınız. Çünkü kendileri sapıtmışken onlar sizi asla doğruya götüremezler. Sizler ise cevap verdikleri takdirde ya bir batılı tasdik edeceksiniz yahut bir hakkı yalanlayacaksınız. Gerçek şu ki eğer Musa aranızda hayatta bulunsaydı ona dahi bana tabi olmaktan başka bir tutum helal olmazdı. Evet bu da maruz. Evet. Yine Buhari Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ey Müslümanlar! Sizler nasıl kitap ehlini herhangi bir şey hakkında soru sorarsınız. Halbuki Allah'ın peygamberinize, in, peygamberinize indirmiş olduğu kitabınız Allah'tan gelmiş haberlerin en yenisidir ve katıksızdır. Hiçbir şey ona bulaşmamıştır. Allah da sizlere kitap ehlinin Allah'ın kitabını başkasıyla değiştirdiklerini, kitaplarına tahrifat yaptıklarını size anlatmıştır. Kendi elleriyle yazdıkları yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah tarafındandır demişlerdir. Size gelmiş olan ilim, sizlere onlara soru sormaktan alıkoymaya yetmiyor mu? Allah'a yemin ederim, onlardan herhangi bir kimsenin size indirilene dair soru sorduğunu görmedim. Evet, devam. İlim adamlarının İsrailiyata karşı tutumları. İlim adamlarının, özellikle de müfessilerin bu, bu türden olan İsrailiyata karşı çeşitli tutumları vardır. A. Evet, yani bir İsrailiyattan gelen haberlere karşı tutumumuz ne olmalı? Gerçi az önce düştüğümüz dipnotlarda buna işaret eden cümleler sarf ettik. Ancak yine e, birkaç cümle düşeriz. Evet. O kimileri ısrariyattan olan bu tür rivayetleri senetlerle birlikte çokça zikretmiş olup senetlerini kaydetmek suretiyle bu hususta sorumluluktan kurtulduğunu kabul etmiştir. İbn Cerir Taberi gibi. Evet. Mesela biz İmam e, Cerri'nin İbn e, Cerir'in Taberi, İmam e, Tabi'nin tefsirine baktığımızda İbn Cerir Tabi'nin tefsirine baktığımızda ...çokça İsrailiyat zikrettiğini görüyoruz. Ancak bunu senetle zikrediyor. Dolayısıyla bunu muhaddisin tercihine bakıyor, bırakıyor. Zaten bunlar Avama'ya yönelik yazılmış tefsirler değil. Dolayısıyla herhangi bir sorun olmayacaktır. İsrailiyattan bolca naklediyor senetleriyle birlikte. Zaten müfessir de, ilim ehli de ona bakar. Senetlerini değerlendirir. Ona göre kabul ve reddeder. Evet. B- Kimileri bu tür çok çokça zirketmekle birlikte çoğunlukla senetlerini de kaydetmemiştir. Dolayısıyla böyle bir kimsenin durumu geceleyin odun toplayan kimsenin haline benzer. Begavi buna örnektir. Şeyhülislam Huluslan İbn-i onun tefsiri hakkında şunları söylemektedir. O Salebi'nin tefsirinin muhtasarıdır. Evet şimdi bir Salebi'ye baktığımızda Salebi bir tefsirdir. Ee, İsrailiyata en çok yer veren, hurafelere en çok yer veren tefsirlerden bir tanesidir diyebiliriz tabirsek ise. Salebi'nin bu tefsirini İmam Begavi... Ki bu önemli bir tefsirdir Begabi'nin tefsiri. Bunu elinden geldiğince hurafelerden arındırmaya çalışmış. Tabi tam muvaffak olamamış. Dolayısıyla Begabi bu anlamda önemli bir tefsirdir. Ancak tabi bununla beraber içerisinde muvaffak olunamayan yerler de vardır tabii ki. Hatta bazı ilim ehli muasırlardan İmam Begabi'nin tefsirini birçok cihetten İbn Kesir'in tefsirinden de üstün görüyorlar. Evet. O, Salebi'nin tefsirini muhtasarıdır. Fakat tefsirine uydurma hadisler ile bid'at ehlinin görüşlerini almamıştır. Salebi yani baktığımızda, Salebi, iç, e, Salebi mesela bir ayeti tefsir ederken, biz İs İsrail kadar bid'at ehlinin görüşlerini yazık bunlar böyle demiştir, bunlar böyle demiştir diye kabilleri toplamıştır. İmam Begavi de elinden gelince bid'at ehlinin kabillerinden arındırmıştır bu Salebi'nin tefsirini. Ve onu tabir sayısı sanki bir muhtasar yapmıştır. Nasıl İbnü Kesir İmam Taberi'nin tefsirini muhtasarını yapmıştır. Mesela aslı itibariyle İbnü Kesir İmam Taberi'nin muhtasarıdır. Aynı şekilde eee Begavi de Sahabe'nin muhtasarıdır. Sa evet. Sarebi hakkında şunları söylemektedir. O, gecereğin odun toplayan birisine benzer. Tefsir kitaplarında sahih, zayıf uydurma ne bulduysa nakleder. Yani ne bulduysa toplamıştır, evet. Neden gece? Çünkü gece olduğu zaman odunların iyisini seçemezsin tabir sahihse. Yamuk yumuk, yanlış mı, yanlış bir şeyler seçilersin. Odun sanarsın domatescik arkadaşına, evet. C. Kimisi de bu tür rivayetlerin pek çoğunu zikretmek, zikretmekle birlikte bazılarının akabinde zayıf olduklarını belirtmiş ya da onları reddetmiştir. İbn Kesir gibi. Evet, kimisi de bu tür rivayetlerin pek çoğunu zikretmekle birlikte bazılarının ne, bazılarının akabinde zayıf olduklarını belirtmiş ya da onları reddetmiştir i̇bn Kesir gibi. Şimdi i̇bn Kesir'in şöyle bir özelliği var. i̇bn Kesir Kesir Rahimullah tabi İsrailiyatlardan zikreder, birçok hadis zikreder, merfu, mevkuf, birçok hadis zikreder, İsrailiyattan haberler nakleder. Bazen de işte bu naklettiği hadisler hakkında... Muhaddis hükmüyle konuşur. Yani sahilliğinin zayıflığını belirtir. Bu yönden de güzel bir özelliği vardır İbn-i Kesir'in. Evet. Kimisi de bu tür rivayetleri reddetmekle aşırıya gitmiş ve bunlardan Kur'an'a tefsir olarak değerlendirileceği hiçbir şey zikretmemiştir. Abduhun talebesi Muhammed Reşit Rıza gibi. Evet Muhammed Reşit Rıza gibi. Kimisi de ne yapmıştır? Bu tür rivayetleri reddetmekle aşırıya gitmiştir ki birazdan özellikle buna değineceğiz. Ee, özellikle bu noktaya da özellikle değineceğiz. Yani bazı e, ilim ehli kimseler gelmiştir. Ee, İmam Taberi gibi, İbn Kesir gibi kimseleri yermişlerdir. Neden? Tefsirlerinde İsrailiyata bolca yer verdikleri için. Tabii bu eleştirme açık bir ifadeyle batıl bir bir eleştiridir. Şimdi onlara değineceğiz. O cümleyi bir daha okuyalım. Kimisi de bu tür rivayetleri reddetmekte aşırıya gitmiş ve bunlardan Kur'an'a tefsir olarak değerlendirileceği hiçbir şeyi zikretmemiştir. Muhammed Reşit Rıza gibi. Evet şimdi İbn-i Hüseyin Rahim Allah'ın tefsirdeki İsrailiyat meselesine dair vermiş olduğu bu önemli malumatlara biz de önemli malumatlar katarak inşallah dersimize son vereceğiz. Ee, tabir sahil ise şöyle diyebiliriz. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahim Allah'ın vermiş olduğu bu önemli malumatı zihnimizin bir köşesinde tutmakla birlikte sanki tefs tefsirde İsrailiyat meselesini yeniden ele alıp e, bir farklı boyutuyla e, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi e, tefsirde İsrailiyat meselesi. Şimdi kardeşler biz e, bazı müfessirlere baktığımızda işte Taberi İbn Kesir gibi vesaire. Bu müfessirler tefsirlerinde sahih olmayan ve İsrailiyat olan rivayetlere yer vermişlerdir. Bunu görüyoruz. Ve bundan dolayı da bazı ilim ehli kimseler tarafından eleştirilmişlerdir. Mesela örneğin işte Kur'an ilimlerine dair, ulumul Kur'an'a dair eserleri olan ve bu babda meşhur alimlerden olan İbn-i ki kendisi 600'lü yıllarda vefat etmiştir. Bunun mesela ulumul Kur'an'a dair mukaddimesi vardır. İşte bu mukaddimesinde sahih olmayan kıssaları anlatmalarından dolayı bazı müfessirleri eleştirmiştir. Biz bunu görüyoruz. Mesela demiştir ki mukaddimesinde şu ibareleri kullanmıştır. Demiştir ki bazı müfessirler sahihiyle sahih olmayanıyla kıssalar nakletmeye tefsirlerinde çokça yer vermişlerdir. Öyle ki onlar bu hikayeler içerisinde peygamberlerin makamına halal getirecek şeyler ya da onların tenzih edilmesi gereken bir takım şeyler gibi anlatılması caiz olmayan şeyler dahi zikretmişlerdir. Şeklinde ifadeler kullanarak bazı müfessilleri, işte bazı müfessilleri yermiştir. Yani tefsirinde İsrail'e tayar veren müfessilleri yermiştir ki dolayısıyla bunun içerisini direkt olarak... Selefi bazı tefsirler de giriyor işte dediğim gibi i̇bn Kesir ve İmam Ettaveri'nin tefsirleri gibi. İşte kardeşler bu konu hakkında açıklığa kavuşturulması gereken bir takım hususlar vardır. O nedenle konumuzla da direkt alakalı olarak şunları söylüyoruz. Bakın çok önemli Selefi bakış açısı vardır. Hem bu müfessillerin yaptıkları bu amele karşı hem de genel olarak İsrailiyat meselesine karşı. Şimdi bakın. Unutmayın ki tefsir kitaplarının sahiplerinin bu türlü rivayetleri nakletmesi yani İsrailiyatlara tefsirlerinde yer vermesi mutlaka şu iki durum dahilindedir. Neden bunu söylüyoruz? Şimdi bu iki duruma geçmeden önce kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi dedik ki biz bazı müfessirlere baktığımızda tefsirlerinde sayı olmayan İsrailiyata yer veriyorlar. Ve bu nedenle de bazı alimler tarafından eleştiriyorlar bu müfessirler. Biz diyoruz ki Allahu u Alem bu türlü eleştiriler Haklı eleştiriler değil mutlak anlamda. Bilakis haksız eleştirilerdir. O yüzden e, bu konunun açıklığa kavuşturulması için e, şu iki hususa dikkat çekmemiz gerekir. Ve diyoruz ki bakın şunu iyice bilin ki tefsir kitaplarının sahiplerinin bu tür İsrailiyat rivayetleri nakletmesi mutlaka şu iki, da iki durum dahilindedir. Birincisi Ya bu müfessiller, yani İsrailiyat'ı nakleden bu müfessiller, direkt olarak ehli kitaptan nakilde bulunmuşlardır ki bu çok nadirdir. Ya da işte Taberi gibi, Sâlebi gibi tefsir nakil yapan müfessiller ne yapmışlardır? Yaptıkları bu nakiller içerisinde seleften rivayet ettikleri bu tür haberler vardır. Yani işte bu cihetle bak baktığımızda işte bu müfessillerin eleştirilmesinin Haksız bir eleştiri olduğunu anlıyoruz. Bakın, burayı tekrarlıyorum kardeşler, burası çok önemli. Dedi ki, İsrailiyata yer veren bu müfessirlerin yaptıkları bu e, amel, e, tefsirlerinde İsrailiyata yer vermeleri, bu amelleri şu iki durum dahilindedir. İşte bu iki durum dahilinde olunca bunların yerilmesi mutlak anlamda Tabir sahihse haksız bir eleştiri, abes bir eleştiri oluyor. Neden? Çünkü ya bu müfessiller, dediğimiz gibi ya bu müfessiller direkt olarak ehli kitaptan nakilde bulunmuşlardır ki bu çok nadir olduğu için bu cihetiyle eleştiremiyoruz. Çünkü direkt ehli kitaptan almaları çok nadir. Dolayısıyla bu cihetle yeremiyoruz. Tabii ki nadir bazı şeyler insanlarda vuku bulacaktır. Ya da bu müfessiller, işte İmam Taberi gibi mesela, Saalebi gibi, Ne yapmışlardır? Bu nakilleri, yaptıkları bu nakilleri seleften rivayet etmişlerdir. Yani e, yaptıkları nakiller içerisinde seleften rivayet ettikleri bu tür İsrailiyat haberler vardır. İşte durum böyle olunca yaptıkları nakillerden dolayı onları eleştirmek doğru olmaz. Çünkü bunlar bu nakilleri seleften yapıyorlar. Eğer eleştirilecekse birileri selef eleştirilsin. Eğer selefi eleştiremiyorsak bunları, bu müfessilleri, tefsirlerinde İsrailiyat'a yer verdikleri için de eleştiremeyiz. Çünkü bunlar seleften almışlardır bunu. O yüzden diyoruz ki durum bu şekildeyken, yani bu iki durum dahilindeyken, yaptıkları bu tür nakillerden dolayı onları eleştirmemiz doğru bir eleştiri olmaz. Neden az önce demin de dediğim gibi, çünkü birileri eleştirilecek olursa, Ömer ibnül Hattab, İbnü Mesud, i̇bn Abbas gibi selef eleştirilmiş olacaktır. Çünkü bu tür sahabi müfessirler i̇bn Abbas gibi, i̇bn Mesud gibi, Ömer i̇bn Hattab gibi, Ali radıyallahu anh gibi bu tür müfessirler bu, e, e, seleften, e, bu tür müfessirler ehli kitaptan almışlardır. Bu tür e, sahabe olan müfessir olan sahabeler ehli kitaptan almışlardır ve bu müfessirler de senet yoluyla bunlardan nakilde bulunmuşlardır. Bu müfessirler bu rivayetleri seleften alarak senet yoluyla rivayet etmişlerdir. O yüzden buraya dikkat etmek gerekir. O yüzden iki duruma dikkat ettiğimizde birinci durum neydi? Bunlar tefsirden tefsirlerinde, israiliyata yer verdiklerinde ya ehli kitaptan alıyordu ki bu çok nadirdir. O yüzden eleştiremiyoruz. Çok nadir bir durum bu. Ya da bunu müfessir olan Bazı sahabelerden nakletmişlerdir. Eğer yerilecekse bu sahabelerin yerilmesi gerekir. Bunu da yapamıyorsak ki yapamayız ki birazdan da bu daha net anlaşılacaktır. O zaman bu müfessiller i̇bn Kesir gibi İmam Tabiri gibi diğer, diğer selefi e, müfessiller hiç yerilmez. O yüzden yani şöyle diyelim mutlak anlamda yerilmez. O yüzden buraya dikkat edilmesi gerekir kardeşler. Mesela bu sahabelerin ve onlardan sonra gelenlerin İsrailoğullarından gelen kıssaları anlatma konusundaki dayanakları neydi? Nebevi bir ruhsattı. Yani aleyhissalatü vesselam tarafından e, ruhsat verilmiştir. Bu sahabelerin İsrailiyat kıssalarını nakletmeleri, anlatmaları. Bu müfessirlerin de onlardan senet yoluyla nakletmeleri. Aleyhissalatü vesselam tarafından verilmiş bir ruhsattır bu. O yüzden aleyhissalatü vesselam diyor ki Haddisu an beni israile ve la harac İsrailoğullarından rivayet edebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur diyor aleyhissalatü vesselam Bukhari'deki rivayette. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından kıssı anlatmayı bir süre yasaklamasının ardından bu yasağı bizzat kendisi kaldırmıştır. O halde çıkıp da bakın bu cümleme dikkat edin, o halde çıkıp da sorumluluğu kaldırılmış olan bu konuyu daraltıp Aleyhissalatü Vesselam tarafından din tarafından sorumluluğu kaldırılmış olan bu konuyu daraltıp sıkıntı çıkararak tefsirlerinde İsrailiyata yer verdikleri için bu müfessirleri şiddetli bir şekilde eleştirmek doğru olmaz. Çünkü bu sorumluluğu yani İsrailoğullarından nakletme olayını bunun bu sorumluluğu kaldırmış olan Aleyhissalatü Vesselam'dır. Bizim gelip de bu sorumluluğu kaldırarak olayı daraltmamız ve bunun neticesinde de sıkıntılar çıkarmamız veya sıkıntılar çıkararak tefsirlerinde ishaliyata yer verdikleri için bu fesirleri şiddetli bir şekilde eleştirmemiz hiçbir zaman doğru olmaz. O yüzden eğer eleştirirsek veya eleştiriliyorsa şöyle bir soruyla karşı karşıya kalınır. Eğer eleştirirsek böyle bir şöyle bir soruyla karşı karşıya kalırız. Deriz ki Peygamber Efendimizin bu hadisindeki eksiklik telafi edilmek mi isteniyor haşa? Yani hadd-i soğan beni İsrail'e ve la haraç İsrailoğullarından rivayet edebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Yani bu nakilde aleyhissalatü vesselamın bu sözünde eksiklik görüldü de bu eksiklik telafi mi edilmek isteniyor haşa? Eğer böyle bir şey söz konusu değilse o zaman bu müfessirler bu anlamda eleştirilemez. O yüzden buraya çok dikkat edeceğiz kardeşler. Peki Evet, bu genel e, anlamıyla e, tefsirlerde İsrailiyata yer verilmesi hususuna dair söylediğimiz genel cümleler. Ancak biz İsrail oğullarından veya İsrailiyattan gelen e, nakillerin nasıl e, nakillere karşı tutumumuzun nasıl olması gerektiği meselesine gelince yani buna ilmi olarak e, buna değinmemize gelince veya bunun fıkhını vermemize gelince şun, şunları diyoruz kardeşler. Şimdi İsrail konu, e, İsrailiyat konusunda... Takip etmemiz gereken metot e, hadislerde de geldiği üzere şu şekildedir kardeşler. Şunu bileceğiz. Bakın şu üç, şeyi, şu üç şeye çok dikkat edeceğiz İsrailiyat alakalı. Şu üç metot, mantık oturduğu zaman İsrailiyat alakalı bizim dünyamızda zihnimizde oturduğu zaman hiçbir işgal kalmayacaktır. Bakın İsrailiyat konusunda takip etmemiz gereken metot Naslar'da da geldiği üzere şu şekildedir kardeşler. Bir, öncelikle aleyhissalatü vesselamın da cevaz verdiği gibi onlardan yani İsrailiyattan nakilde bulunulabilir. Bunu bileceğiz. Bu birinci metottur. Aleyhissalatü vesselamın da cevaz verdiği gibi İsrailiyattan nakilde bulunulabilir. İsrailoğullarından, Hristiyanlardan nakilde bulunulabilir. Bunu bileceğiz. Bu birinci metot. İkinci metot onların haberleri tasdik ya da tekzip edilmeksizin yani tasdik ve yalanlamaksızın anlatılabilir. Evet biz İsrailoğullarından nakilde bulunabiliriz. Yani bu aleyhissalatü vesselam bunda cevaz vermiştir. Bu birinci metot. İkinci metot bu haberleri de nakilde bulunurken veya bu haberleri duyarken Tasdik ya da tekzip etmek sizin bunu alabiliriz. Yani anlatabiliriz. Neden? Çünkü Aleyhisselatu vesselam Buhari'deki rivayette buyuruyor ki: "La tusaddiku ehle'l-kitabe ve la tukezibuhu. Sizler ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin." diyor Aleyhisselatu vesselam. Bu da Aleyhisselatu vesselam'ın bu sözü de İsrailiyat'ın ne tasdik ne de tekzip edilmeyecek mücerret haberlerden ibaret olduğu anlamına gelmektedir kardeşler. Bakın tekrarlıyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü, İsrailiyat'ın ne tekzip ne de tasdik edilmeyecek mücerred haberlerden ibaret olduğunu göstermektedir. Bu ikinci metodu da bileceğiz. Ve işte bu üç, iki metoda, şu üçüncü metodu da eklediğimiz zaman, işte e, tabir sahih sahilse selefi bir bakış e, oturmuş olur insanda. Bakın birincisi, Aleyseratu's Vesselam'ın cevaz verdiği gibi onlardan nakil onlardan nakilde bulunulabilir. Bunu bilmekti. İkincisi bunlar tekzip ve tek, e, bunlar tasdik ve tekzip edilmezdi ki bunda e, bir tafsil var. Buna geleceğiz birazdan. İşte bu iki hususa şu üçüncü e, e, hususu da ekleriz. Ve deriz ki Selef'in bu rivayetleri değerlendirmede, yani İsrailiyattan gelen bu rivayetleri değerlendirmede izlediği yen, yöntemi de ne yaparız? Buna ilave ederiz. Böylece ne olur? Böylece ne olur? Ee, İsrailiyat meselesini e, Selef'in anladığı gibi anlamış oluruz. Tabir sayesinde. Evet, birincisi. Aleyhissalatü Vesselam'ın cevaz verdiği gibi onlarda nakilde bulunulabilir. Birinci metot. İkinci metot. Tastik ve tekzip edilmez. Üçüncü metot da ne yaparız? Selefin bu rivayetleri değerlendirmedeki yöntemini yöntemini göz atarız. Yöntemine göz atarız. Ve e, kendi dünyamızda selefi bir bakış oturmuş olur. İsrailiyatla alakalı. Peki nedir bu metot? Bakın şudur kardeşler. Diyoruz ki selef bu rivayetleri Yani İsrailiyat rivayetleri, dikkat edin şimdi, mutlak olarak kayıtsız şartsız kabul etmedikleri gibi mutlak olarak da reddetmemişlerdir. Ne yapmışlardır? Aksine onlar bir şeyi kabul ettiklerinde mutlaka onu bir delile dayanarak kabul etmişlerdir. O yüzden bakın biz selefi müfessillere baktığımızda dedi ki bunlar sahabeden gelen müfessillerdir. Nakilde bulunuyorlar. Yani bizzat İsrailiyatta nakilde bulunanlar bu müfessirlerden önce sahabelerdir zaten. Ve sahabelerin de büyük alimleridir. Ancak bu sahabeler bu İsrailiyatı kabul ettiklerinde, estağfurullah bu, ista, bu İsrailiyatı naklettiklerinde, rivayet ettiklerinde bunları kayıtsız şartsız mutlak olarak kabul etmedikleri gibi aynı şekilde kayıtsız şartsız mutlak olarak da reddetmemişlerdir. Ne yapmışlardır? Bu İsrailiyattan kabul ettikleri bazı hususlar çıkmıştır. Tasdik ettikleri bazı hususlar çıkmıştır. Bunun sebebi de bunun sebebi de bir delile dayanmalarındandır. O yüzden Aleyhselatu vesselam'ın e, işte sizler ehli kitabı tasdik etmeyin ve tekzip etmeyin sözü umumü üzere değildir. Sahabe bunu o yüzden, bunu umumu üzere anlamadığı için bazı İsrailiyatı tasdik etmişlerdir. Veya doğru olduğuna meyletmişlerdir. Veya doğru olabilir e, ifadelerine yer vermişlerdir sözlerinde sahabeler. O yüzden bakın, biri, ikinci metodumuz bizim İsrailiyattan tasdik ve tekzip edilmeksizin anlatılabilirdi. Ancak buna aynı zamanda şu üçüncü metodu ekliyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki e, e, biz Bu rivayetleri alırız ve e, Selef'in bu rivayetleri de değerlendirmedeki e, izlediği metodu ve yöntemi e, izleriz. Ve nedir bu metot dedik? Sahabeler bu rivayetleri, İsrailiyattan e gelen bu rivayetleri mutlak anlamda ne yapmadılar? Kabul etmediler. E, ne yaptılar? Mutlak anlamda reddetmediler. Aksine e, kabul ettikleri arasında aksine kabul ettikleri rivayetler vardı ve bu kabul ettikleri bu İsrailiyat rivayetleri delile dayanarak kabul etmişlerdir. Ve o yüzden de dediğim gibi az önce Aleyhisselatü Vesselam'ın sizler ehli kitabı tasdik de etmeyin tekzik de etmeyin sözünü mutlak olarak anlamamışlardır. Yani umum üzere anlamamışlardır. Yani hiçbir haberini yalanlamayın ve hiçbir haberini de tasdik etmeyin şeklinde anlamamışlardır. Genel olarak anlamışlardır. Yani şu, şu anlamda genel. Aleyhisselatü Vesselam genel bir kayda vermiştir. Ee, i̇şte siz ehli kitaptan gelenleri E, tasdik etmeyin, yalanlamayın da ama bu umumu üzere değildir. O yüzden sahabe bunu umumu üzere anlamamıştır. O yüzden Ali radıyallahu anh'a bir Yahudi, gel Yahudi geliyor ve Ali radıyallahu anh ona diyor ki cehennem nerededir? O Yahudi de diyor ki Cevap ben denizdedir diyor. Bunun üzerine bakın. E, bu bir İsrailiyat haber. Şimdi Ali radıyallahu anh öncelikle bu e, Yahudi'ye bunu soruyor. Dolayısıyla Yahudi de ona bir haber veriyor ve Ali radıyallahu anh'ın indiğinde şimdi İsrailiyat bir haber, haber sabit oldu. Bakın Ali radıyallahu anh tavrı ne oluyor cevabına karşı? Şimdi cehennem nerededir dediğinde Yahudi ne, de, ne dedi? Denizdedir. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh diyor ki, onun diyor kesinlikle doğru söylediğini düşünüyorum. Diyor, ee, doğru söylediğini düşün, düşündüğünü düşünüyorum diyor. Sonra Kur'an ve sünnetten bir ayetle istidlal ederek bir ayetle istidlal ederek o ayetin anlamının o Yahudi'nin söylediği verdiği cevaba muafık olduğunu, mutabık olduğunu görüyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Mutabık olduğu sonucuna varıyor. O yüzden diyor ki kesinlikle onun doğru söylediğini düşünüyorum. Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur: "Vel bahril mascur." Tutuşturulmuş, kaynatılmış denize and olsun ki. Ve diğer bir ayeti okuyor Hazreti Ali radıyallahu anh. izel biharu succirat." Denizler tutuşturulduğu, kaynatıldığı zaman Bakın görüyor musunuz kardeşler? Şimdi Ali radıyallahu anh geldi bir Yahudi'ye soru sordu. Cehennemin nerede olduğunu. Ali, Yahudi ne cevabı verdi? Denizdedir dedi. Cehennemin denizde olduğunu söyledi. Ondan sonra Ali radıyallahu anh hemen dinin nasları üzerinde Yahudi'nin o söylediğini düşündü. Ve şu iki ayette ayetle mutabık olduğunu, muvaffakat ettiğini, anlamlarının bir veya yakın olduğunu düşündüğünü söyledi Ali radıyallahu anh. Ve ne o ayetler? Tutuşturulmuş, kaynatılmış denize and olsun ki işte Tur suresi 6. ayette. Yine tekvir 6. ayetteki e, denizler tutuşturulduğu, kaynatıldığı zaman ayetlerinin o Yahudinin verdiği cevaba cevapla aynı olduğunu ve ona yakın olduğunu ve anlam bakımından benzerlik olduğunu, birbirini desteklediğini düşündüğünü söylüyor Ali radıyallahu anh. İşte buna taberi tefsirinde Ali radıyallahu anh bu sözlerine yer veriyor. O yüzden görüyor musunuz kardeşler? Bakın burası çok önemli. Şimdi Aslında bu rivayetten yani Ali Radiyallahu anh'ın bu kıssasından o kadar çok şeyler anlıyoruz ki biz İsrailiyat'a dair. Birincisi şunu anlıyoruz. Ali Radiyallahu anh'ın gibi büyük müfessillerini de İsrailiyat'a soru, İsrailoğullarına veya Hristiyanlara soru sorduğunu anlıyoruz. İsrailiyat haberleri soru sorduğunu anlıyoruz. Bakın bu birinci fayda. İkinci fayda direkt tasdik veya tekzip etmediklerini anlıyoruz bu rivayetten. Üçüncü fayda eğer dinin naslarına uygunsa kabul ettiklerini anlıyoruz bu rivayetten. Çünkü hemen ayetle bağdaştırdı. Anladık mı kardeşler? İşte bu üç usul oturduğu zaman İsrailiyata karşı bakış açımız tabir ise selefi bir bakış açısı olur. Hızlıca tek tekrarlıyorum. Birincisi, aleyhissalatü vesselamın cevaz verdiği gibi onlardan nakilde bulunulabilir. Bunu bileceğiz. İkincisi, bu nakilde bulunulurken tasdik ya da tekzip edilmeksizin bunu, bu anlatılabilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki sizler kitap, ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Bir üçüncüsü de Biz selefi olarak veya işte ilim talebesi olarak veya işte e, tefsir okuyucusu olarak ne yaparız? Selefin izlediği metodu izleriz. O da nedir? Naslar ışığında nakledilen İsrailiyat anlarız. O yüzden az önce dedik ki hani sizler ehli kitabı tasdik de etmeyin, teksik de etmeyin bu mutlak üzere değildir. Eğer bizim naslara muvaffakat ediyorsa tasdik ettiğimiz İsrailiyat olur. Aynı şekilde bu yalanlama için de söz konusu. Öyle İsrailiyat haberler vardır ki bizim naslar tarafından, Kur'an ve sünnet tarafından mutlak anlamda reddedilmiştir. Doğru olması mutlak anlamda mümkün değildir. İşte onları da yalanlarız. O yüzden ne aleyhissalatü vesselamın tasdik, şey, tasdik etmeyin sözü umumdur ne de yalanlamayın sözü umumdur. Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. O yüzden e, görüldüğü gibi Ali radiyallahu anh bu Yahudinin haberini tasdik ettiğinde mutlak olarak kayıtsız şartsız tasdik etmemiştir. Aksine tasdik ederken bir delile dayanarak tasdik etmiştir. Demek ki Sele bu rivayetleri bir ilim üzerine kabul ediyorlardı kardeşler. İşte bu metotla hareket edildiğinde herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır. Ancak Allahu alem. Bakın, şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Allahu alem. Öyle anlaşılıyor ki bugün İsrail oğullarından yapılan rivayetlere karşı gösterilen bu katı tutum şu iki sebepten birine dayanmaktadır. Şimdi biz İsrailiyat meselesinde bazı ilim ehiline baktığımızda, özellikle muasırlarla alakalı söylüyorum. İsrailiyat rivayetlere karşı çok katı tutum sergilemişlerdir ve büyük müfessilleri yermişlerdir. İsrail'a hatta kesinlikle yer verilmeyeceğini söylemişlerdir. Zaten bunların içinde hiçbir fayda yoktur. Hatta bunlar tamamıyla dinimize zarar vermiştir şeklinde bir sürü öngerekçe sunmuşlardır. Ama Allah-u Alem bugün İsrailoğullarından yani gelen bu rivayetlere karşı gösterilen bu katı tutum şu ki sebepten birine dayanmaktadır. Birincisi İsrailoğullarının Allah'ın peygamberlerine attıkları iftiralar ve Kitab'ın, Allah'ın peygamber, Ehli Kitab'ın Allah'ın peygamberlerine attıkları iftiralar ve onlara nispet ettikleri töhmetler ki bu herkeste de malumdur. Birinci sebep budur, yani İsrailiyatlara karşı katutum sergilenmesinin birinci sebebi budur. İkincisi de e, Yahudi devletinin, özellikle bu, bu dönemlerde Yahudi devletinin ve tarihten bu tarih boyunca hep böyle gelmiştir. Saldırganlığı ve yeryüzünde çıkardığı fesat ve kargaşadır bir diğer sebebi de. İşte bu İsrail oğullarından işte bu Yahudi devletinin saldırganlığı ve yeryüzündeki çıkardığı fesat ve kargaşa İsrail oğullarından olan herkese karşı bir tepki oluşturmuştur. E, ve dolayısıyla İsrail'iyattan gelen rivayetlere karşı çok şiddetli bir şekilde katı bir tutum sergilenmiştir. Tamam. Bakın şimdi kardeşler bunlar bir yere kadar makul sebeplerdir. Buna bir şey demiyoruz. Bunlar bir yere kadar nispeten makul sebeplerdir. Ancak Allah Subhanahu ve Taala bize adalete emretmiştir ve ne buyurmuştur? "Ve iza kultum fa'dilu wa law kana za qurba wa bi ahdi llahi aufu. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhkurun." Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah Size iyice düşünesiniz diye bunları emretti diyor Allah Subhanahu ve teala. Evet bunlar bir yere kadar makul sebeplerdir ancak Allah Subhanahu ve teala bize adaleti emretmiştir. Dolayısıyla da bizim onların sahip oldukları bütün bilgiler yanlıştır ve onların rivayet edilmesi caiz dememiz, caiz değildir dememiz adil değildir. Allah Subhanahu ve teala bize adaleti emretmiştir. Bu bir ilimse, bu nakiller bir ilimse ki ilim, o yüzden sahabeler bunlarda nakilde bulmuşlardır, üzerine konuşmuşlardır. İlimse biz bunları ilmi çerçeve içerisinde değerlendiririz. Duygusallıkla yaklaşarak tamamiyle hislerimizi nasın önüne geçirerek hareket edemeyiz. Allah azze ve celle bize adaleti emretmiştir. O yüzden dediğim gibi onların sahip oldukları bütün bu bilgiler yanlıştır. Onların rivayet edilmesi caiz değildir şeklinde yaklaşmamız adil değildir. Aksine onların pek çok yanlışları vardır fakat doğru olan bilgiler de vardır. Buraya dikkat etmemiz gerekir. O yüzden biz yanlışları çok diye doğrularını da ne yapamayız? Terk edemeyiz. O yüzden e, kardeşler İsrailoğullarından nakil konusunda çağdaş yani muasır çalışmaların birçoğunda görülen bu katı metot doğru metot değildir. Çünkü neden? Bize göre asl olan hükmü aleyhissalatü vesselamdan almaktır ki o da, bizi, o da bize bunu mübah kılmıştır. Bu nakilleri İsrailoğullarından tahdis etmemizi, nakilde bulunmamızı, Bir bakılmıştır. Yani bu ilmi platformda tabir sayısı bizi ilgilendiren hislerimiz, duygularımız değil aleyhissalatü vesselam'dır. Ki kendisi de bize bunun bir bakılmıştır. Yine bizi İsrailoğullarının haberlerini tasdik de, tekzip etmeye de yönlendiren aleyhissalatü vesselam'dır. Dolayısıyla biz de delil olmadıkça onlara ne tasdik ederiz ne de te e tekzip ederiz. Yani tasdik de etmeyiz, tekzip de etmeyiz tıpkı selefin yaptığı gibi. O yüzden bakın, eee Buhari'deki rivayette e, Muaviye radıyallahu an bakın bu önemli bir husustur. Muaviye radıyallahu an Keb el Ahbar hakkında diyor ki: İmkanen min astaqi haula'il muhaddisin ellezine yuhadisun an ehli'l kitab ve in kunna ma'a zalik lenablu alayhi el kedibe. Ehli kitaptan nakilde bulunanların en doğru sözlüsü olmasına rağmen Bakın Muaviye radıyallahu anh diyor ki ehli kitaptan nakilde bulunanların en doğru sözlüsü olmasına rağmen yine de biz Kâb'ın bazen hata edip yanlış şeyler söylemekte olduğunu tecrübe etmekteyiz, görmekteyiz diyor. Bakın Muaviye radıyallahu anh Kâb'ın naklettiği ehli kitap haberleri içinde yalan olanlarını görüyoruz ve onları da fark ediyoruz demek istiyor. Görüyor musunuz kardeşler? Görüyor musunuz? Bakın yani... Tabir ise Maviyya radıyallahu anh da bu söylediği bu tavrı ne? Bize selefi metodu ortaya koyuyor İsrailiyatla alakalı. İşte kardeşler selefin bu konuyu anlama konusunda herhangi bir e, eksikliği kusuru yoktu. Yani selefi gerek müfessirler ve gayri müfessirler. İsrailiyatta nakletmeleri, onlardan nakilde bulunmaları, tefsirlerinde yer vermeleri, onlara karşı izlediği metotta ve bu metodu isterken de İsrailiyata bakışlarında e, herhangi bir eksiği eksi ve kusuru yoktu onların. Ve onlar e, düşünüp anlamadan önlerine geleni kabul ediyor değillerdi. Böyle bir şey kesinlikle doğru değildir. Bakın biz nasıl ki ilim konusunda sahabe, tabi'in ve tabi'i tabi'inden daha irim, iyi durumda değilsek aynı şekilde Kur'an'ın tefsiri ve peygamberin tenzihi konusunda da asla onlardan daha iyi durumda olamayız. İşte bu noktaya dikkat ettiğimiz zaman selefin İsrailiyat'a karşı izlediği metodun değerini anlıyoruz. Bakın eğer bugün İsrailiyat peygamberleri tenzih etmek için ee, İsrailiyat'a karşı şiddetli bir tutum uygulanıyorsa işte onların haberlerinde peygamberlere yakışmayan sözler var, onların haberlerinde e, peygamberlere karşı töhmetler var, iftiralar var, e, ilginç şeyler var, yanlış şeyler, batır şeyler, küfri şeyler var. Dolayısıyla biz kesinlikle İsrailiyattan nakletmeyiz. İsrailiyattan nakledenleri eleştiririz. Kesinlikle bunlardan uzak dururuz. Bunlar selefi bir metot değil. Dediğim gibi biz nasıl ki ilim konusunda sahabe tabiin ve tabi tabiinden daha iyi durumda değilsek ki bunu her ilim talebesinin bu şekilde bilmesi gerekir. Aynı şekilde Kur'an'ın tefsiri ve peygamberliğinin tenzihi konusunda da asla onlardan daha iyi bir durumda olamayız. Çünkü onlar bu konuda daha bilgili, daha selamette, daha sağlam delile dayalı ve daha iyi anlayış sahibidirler. İşte bu kesinleştiğine göre onların ilmine müracaat etmemiz, o ilmi nasıl elde ettiklerini ve o ilmi nasıl kullandıklarını öğrenmemiz bizim için en doğru olan metottur, menheçtir kardeşler. O yüzden bakın şu, şu ifadelere dikkat edin. Şu ifadelere dikkat edin kardeşler. Diyoruz ki bakın önce bir takım kaydeler koyup yani zihnimizden, kafamızdan, e duygularımızdan, hislerimizden hareketle yola çıkarak bir takım kayda koyup ondan sonra da Selef'in sözlerini onlara göre değerlendirmek kesinlikle doğru değildir. Ve cahilliktir. Zira Selef'in ıslahlarını bütün yönleriyle kuşatamayacak olması yönüyle Bizim yani müteahirlerin kaideleri eksiktir ve kusurludur ve zayıftır zaten. Selefin istilahlarını bütün yönleriyle kuşatamayacak olması yönüyle zaten bizim ee, koyduğumuz kaideler zaten zayıftır, kusurludur. Bu sebeple de Selefin sözlerini o kaidelere göre değerlendirmek e, onlara itiraz etme ya da onların sözlerini reddetme sonucuna götürür. Şimdi bakın. Tabir sahisi özlü olarak selefin israeliyata bakış açısı bu şekildedir kardeşler. Ancak şimdi çok önemli bir husus var. Ona da değinmek istiyorum. Konumuzla direkt alakalı olarak olduğu için. Şimdi bakın, konumuzla önemli bir alakası olduğu için kardeşler, nubuvvet makamı ve peygamberler hakkında caiz olan ve olmayan konularla ilgili Hususlara değinmemiş, şurada, şu makamda bu hususlara değinmemiş yerinde olacaktır. Bakın ne, neye değinmemiz yerinde olacaktır tekrarlıyorum. Burayı iyi yakalayın. İsrailiyat direkt bir alakası var ama çok önemli bazı sonuçlara götürür bu hususu bilmemiz. Bakın, nubuvvet makamı, peygamberlik makamı ve peygamberler hakkında caiz olan ve olmayan konular, konularla ilgili bazı hususlar var. Yani peygamberlerin hakkında ne caiz ne, ne caiz değildir. Peygamberler hakkında ne olabilir ne olabilmez meselesi. Buna değinmemiz çok önemlidir. Çünkü birazdan anlaşılacağı üzere İsrailiyat'la çok yakından bir alakası vardır. Bakın diyoruz ki kardeşler şunu bilin ki caiz olan ve caiz olmayan şeyleri belirleyen kimdir? Bizzat şeriatın kendisidir, akıl değildir. Bakın caiz olup caiz olan şeyler Ve caiz olmayan şeyler. Bunları belirleyen bizzat şeriatın kendisidir, akıl değildir. Bu maruf. Akıl ise bu konuda nedir? Şeraate tabidir. Yani peygamberler hakkında şeriatla sabit olan bir hususa akıl itiraz edemez. Yani diyelim ki şer'i şeriat tarafından peygamberler hakkında bazı hususlar sabit oldu. Ve sen bu şeriat tarafından sabit olan bu hususları peygamberlik makamına yakıştırmadığın için reddedemezsin. Yani bu peygambere yakışmaz. Bu, pe bu peygamber hakkında nasıl olur? Kesinlikle bu haber yanlıştır. Şeklinde mücerred olarak akla dayalı yaklaşamazsın. Çünkü peygamberler hakkında, nubuvvet makamı hakkında neyin caiz olup olmadığını belirleyen dindir. Şeriattir. Bunu neden söylüyoruz? Bakın şu noktada önemli. Şimdi İsrailiyattan gelen birçok haberler var tefsirlerde. Öyle ifadeler geçiyor, öyle meselelere yer veriyor ki bu İsrailiyatta. Sen mücerred akılla yaklaştığında kesinlikle onu peygamberin makamına uygun görmezsin ve reddedersin o habere. Halbuki dinen o reddedilen bir şey olmayabilir. Ve sen de reddettiğin için sadece akla dayanarak ne yaptın aleyhissalatü vesselamın sözüne muhalefet ettin. Aleyhissalatü vesselam ne demişti? İsrail İsrailoğullarından haberde bulunabilirsiniz öyle kitaptan. Ama onları ne yapamazsınız? Onlara ne yapmayın? Tasdik etmeyin ve yalanlamayın. İşte sen mücehred akla dayanarak bazı İsrailiyatta geçen e, meseleleri, peygamberler hakkında geçen meseleleri. Yani bu peygambere nasıl yakışır? Böyle bir şey olamaz. Peygamberler bundan münezzehtir deyip reddedersin. Halbuki o din tarafından reddedilmemiştir ve peygamberin makamına da uygunsuzluk söz konusu değildir. O yüzden şunu çok iyi bileceğiz ki örneğini de vereceğiz birazdan. Bakın kardeşler. Caiz olan ve olmayan şeyleri belirleyen bizzat şeriatın kendisidir. Akıl değildir. Yani peygamberler hakkında şeriatla sabit olan bir hususa akıl itiraz edemez. Ancak dediğim gibi maalesef aklın tahakkumu bu konuya da yani ismet, masumluk, peygamberliğin ismeti masumluk konusuna da aklın tahakkumu girmiştir maalesef. Ve bu yüzden bazı nasların zahirleri sırf peygamberlerin ismet sıfatına aykırı olduğu iddiasıyla reddedilmiştir. Yani bazı nasların zahirleri peygamberlerin ismet sıfatına aykırı zannedildiği için reddedilmiştir. Ve bu zannın sebebi de mücerred akla dayanmaktır. Aynı şekilde bakın. Peygamberler hakkında gelen ve gerçekleştiği sahi olan bazı kıssalarda kısalar vardır ki ismet sıfatına aykırı olduğu iddiasıyla reddedilmiştir. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi. Bakın şimdi kardeşler. Bir Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda mesela Sat suresinde geçer bu kıssa. Allah Azze ve Celle ne diyor? Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üzerine bir ceset bırakıverdik. Sonra o yine eski haline döndü. Bakın. Tekrarlıyorum ayeti. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üzerine bir ceset bırakıverdik. Sonra o yine eski haline döndü. Sad suresinde 34. ayette Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Şimdi bakın kardeşler. Dikkat edin. Biz selep müfessillerine baktığımızda bu müfessillerden geldiği üzere bu ayette sözü edilen ceset hani diyor ya Bir Süleyman'ı imtihan ettik, tahtın üzerine bir ceset verdik. İşte seleften müfessillere baktığımızda bu müfessillerden bize geldiği üzere bu ayette sözü edilen ceset, Süleyman Aleyhisselam'ın hükümdarlığına musallat olan şeytandır. Yani dolayısıyla da şeytan musallat olmuş demektir. Kime? Süleyman Aleyhisselam'a. Şimdi, kıssanın bakın yani musallat olma olgusunun bu kadarı na? Ki bunu bu musallat olmayı kim ifade ediyor? Selef. Neden? Çünkü cesedi şeytan olarak ne yapıyor? Tefsir ediyorlar. Süleyman Aleyhisselam'ın hükümdarlarına musallat olan şeytan diye tefsir ediyorlar. Şimdi bu musallat olma olgusu mutlak anlamda reddediliyor akla dayan, dayanıldığı için. Yani nasıl olur da şeytan peygambere musallat olur? Halbuki bu olgu, selefin bahsetmiş olduğu bu olgu bizzat bizim nasların içerisinde var. Mesela Eyüp Aleyhisselam ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de var. Eyüp Aleyhisselam ne diyor? Enni messeni eş şeytanu bi nusbin ve azab. Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi. Yani şeytan ona eziyet vermiş bakın. Eziyet vermiş ve ona musallat olmuştur. Eziyet musallat olmadan bir parçadır. O yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e büyü yapılmıştır ki büyü de şeytandandır. Ve bunda da bir tasallut yani musallat olma söz konusudur. Ancak tabii burada parantez açıyoruz. Bu musallat olma bu tasallut şeytanın tasallutu nübüvvet yönü üzerinde değildir hiçbir zaman. İşte bu kısmı bizim naslara aykırı. Nedir? Maddi ve dünyevi hususlarda gerçekleşen bir tasalluttur. Buraya da dikkat çekelim. O yüzden bakın biz, biz, biz mücerret olarak işte Selef'in şu sözlerine baktığımızda işte nedir? Ant olsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik, tahtın üzerine bir ceset bıraktık. Selef'e bakıyoruz, buradaki cesedin işte Süleyman Aleyhisselam'ın hükümdarlığına musallat olan şeytandır şeklinde tefsir ettiklerini görüyoruz. Bunu sonra işte bu peygamberlerin ismetine nasıl yak yakışır, peygamberlik makamına nasıl yak yakışır, bu peygamberler hakkında caiz olmayan şeylerdir diyerek müzerret aklımızı kullanıp bu türlü haberleri reddedebiliriz. Sonra işte bu selefin İsrail'e alttan aldığı haberlerdir. Dolayısıyla direktmen batıldır şeklinde cahil bir yaklaşımla reddedebiliriz. Halbuki biz dinimize baktığımızda bu tasallut söz konusudur. Ancak burada bir parantez açıyoruz. Tasallut sadece maddi ve dünyevi hususlarda peygamberler hakkında gerçekleşen bir tasalluttur. Yoksa nübüvvet yönünde şeytanların onlara musallat olması diye bir şey söz konusu olamaz. Evet aleyhissalatu vesselama büyü yapılmıştır. Ve dünyevi maddi hususta aleyhissalatu vesselam bundan etkilenmiştir. Ama bu nübüvete hiçbir zaman ne yapmaz? Nübüvvet hakkında, nübüvvet yönü üzerinde hiçbir zaman ne olmaz? Gerçekleşmez bu tasallut. Burayı da burayı da anlayalım. O yüzden peygamberlere nasıl şeytan musallat olur? Dolayısıyla işte Sedef'in bu yaptıkları istirahiyetten gelmektedir. Dolayısıyla biz bunu reddederiz. Bunların hepsi batıl. O yüzden diyoruz ki buna göre kardeşler temel olarak şeytanın peygamberlere tasallutu yani musallat olması vakidir ve mevcuttur. O halde söz konusu rivayetin bu kısmını sabit olduğu için değil de ihtimal dahilinde bulunduğu için zikretmemiz caizdir. Bakın şimdi biz baktığımızda e, andolsun bir Süleyman'ı imtihan ettik tahtın üzerine bir ceset bıraktık buna onun hükümdarlığına musallat olan bir şeytandır diyorlar. Şimdi biz bunu ne mutlak anlamda ne dederiz ne de yalanlarız. Elimizde bir nasıl olmadığı müddetçe. Sele bunu rivayet etmiş mi? Bu görüşte olanlar olmuş mu? E, olmuş. O o o o zaman bizim konumumuz selefin bu görüşüne karşı ne olur? Rivayetin bu kısmının sabit olduğu için değil de ihtimal dahilinde bulunduğu için müzikle şeklinde ne yaparız yaklaşırız mesela. Ve deriz ki bu Süleyman Aleyhisselam'ın ismetine de aykırı değildir. Ha, söz konusu kıssada bunun dışındaki ayrıntılar da gelmiştir. Bu ayrıntılar şeriat tarafından gelmiş bir delil olmadan ispat veya kabul edilmesi mümkün değildir. Ama şeytanın kıssa içerisinde o şeytanın tasallut olması kısmı Bizim din tarafımızdan diğer naslarla desteklendiği için doğrudur diyebiliriz. O yüzden bakın şu noktaya dikkat çektireyim. Şimdi bu kıssaya baktığımızda işte Süleyman Aleyhisselam'ın musallat olma olayı. Bu kıssa uzun kıssa. İçerisinde ayrıntılar var. Geniş tavsilatlar var. Şimdi biz bu kıssaya baktığımızda kıssanın tasallıt olma kısmının kısmını doğrulayabiliriz. Yani şu anlamda doğrulayabiliriz. Evet bunun olması mümkündür diyebiliriz. Neden? Çünkü bizim naslar bunu destekliyor. Aleyhisselatü Vesselam büyü yapılması gibi, yine Eyüp Aleyhisselam'a eziyet vermesi gibi. Ama kıssanın ayrıntıları delil olmadan ispat ve kabul edilmesi mümkün değildir. Böylece kıssanın aslının kabul edilmesiyle ayrıntılarının kabul edilmesinin arasına ayırmış oluyoruz. Bakın dikkat edin, kıssanın aslının ispat kabul edilmesiyle ayrıntılarının ispat ve kabul edilmesinin arasına ayırıyoruz. Çünkü bizim asl, aslını kabul etmemiz, tafsilatını, ayrıntıları kabul etmemizi gerektirmez. Tamam O yüzden burası çok önemli. Kıssanın aslının kabul edilmesi, ayrıntılarının kabul edilmesini gerektirmez. Evet, biz aslını kabul ederiz. Tasallut olma söz konusudur. Ama kıssanın içerisinde ayrıntılı şeyler vardır. Bunların hepsini kabul etmemizi gerektirmez. Mesela ne gibi işte e, bu tasallutun müddeti ne kadar olmuştur? boyutu nedir şeklinde nakiller de gelmiştir. İşte bu türlü ayrıntılar gelmiştir. Bu tür ayrıntılara biz nasıl bakarız? Bunlar İsrailiyyattan gelen rivayettir. İspat edilmesi mümkün değildir. Bunun için de burası ne tasdik edilir ne de yalanlanır deriz. Ama tasallut olma kısmını bizim din destekliyor. Şunu da özellikle vurguluyoruz. E, ancak diyoruz ki bu nakiller, peygamberlerin durumları hakkında bilinen gerçeklere aykırı olduğu hususunda ittifak edilmiş şeylerden olursa o zaman reddedilir. Bu da ayrıdır. Nasıl biz tasallut olma kıssadaki tasallut olma kısmını naslarımız destekliyor diye kabul ettiysek kıssanın içerisinde de bu kıssanın içerisinde de bizim naslar tarafından reddedilmiş şeyleri de reddederiz. O zaman bir bakıyoruz bu kıssada önümüze üç şey çıkıyor. Bir, Kıssanın bir kısmını, bir kısmının doğru olabileceğini söylüyoruz. Bizim naslar desteklediği için. iki kıssanın içerisindeki bazı şeyler vardır ki mutlak anlamda yalan olduğunu kabul ediyoruz. Neden? Bizim naslar yalan olduğunu hükmettiği için. Yine aynı kıssa üç, içinde üçüncü olarak da ne yapıyoruz? Ne bizim kıssanın, nasların desteklediği ne de yalanladığı hususlar var. O zaman ne yapıyoruz? Ne yalanlıyoruz ne de tasdik ediyoruz. Bakın bir kıssa içerisinde üç şey mümkün. Aynı işte az önce Süleyman Aleyhisselam kısası gibi. Üç şey mümkün. O yüzden mesela söz konusu bu rivayette neler zikrediliyor? Diyor ki işte şeytanın Süleyman'ın hanımlarına musallat olması oluyor ve onları nikahlıyor. Estağfurullah. İşte bunların batıl olduğu kesin olarak bilir, bilinir. Aynı kısa içerisinde bu yer almakta. Bakın aynı kısa içerisinde kabul ettiğimiz yerler var, reddettiğimiz yerler var ve ne kabul ne de reddettiğimiz yerler var. Üç kısım olarak. Dediğim gibi Süleyman Aliçerim'in hanımlarına musallat olup nikahlaması söz konusu etmiştir kısa? Bunun bahtılı olduğunu biz inanıyoruz çünkü biz biliyoruz ki peygamberlerin tabir sahi ise yatakları masumdur. Yani ee, kastımız şu, yani istaflı hanımlarının fuhuş gibi vesaire, bu bu tür şeylerden masumdur. Evet kafir olur, müşrik olur hanımlar, ama yataklarının kirlenmesi bu anlamda masumdur. O yüzden kıssaların bu kısmını ne yaparız? Mutlak e, olarak reddederiz. İşte az önce de dediğimiz gibi biz bu kıssalara şu ayette ifade edildiği üzere duygusal değil, ilmi olarak yaklaşmak zorundayız kardeşler. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünmesiniz diye bunları emret Allah subhanahu wa ta ta'ala. Bakın İsrailiyattan bir kısmı Ömer, İbni Mesud, İbni Abbas ve benzeri gibi Sahabeden bir grup tarafından nakledilmiştir. Sahabelerin yanı sıra tabi'in, tabi'i tabi'inden de e, bu konuda rivayetler gelmiştir. Örneğin mesela bakın, e, başka örnek vereyim İsrailiyat'tan e, sahabelerin nakilde bulunduklarına dair. Az önce Ali radıyallahu anh'tan vermiştim o e, cehennemin denizde olmasıyla alakalı. Bakın örneğin Ömer e, radıyallahu anh'tan gelen rivayetlerden birisi şu, şu ayetin tefsirinde. E, bakın Allah azze ve celle ne buyuruyor? Bunun üzerine Musa onların yerine davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbim doğrusu bana, gölgeye çekildi ve Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra lütfa muhtacım dedi. Kasas 24'te. Bakın bu ayet hakkında İbni Kesir diyor ki Allah Teala'nın onların yerine davarlarını sulayı verdi kavli hakkında. Ayette geçiyor ya. Bakın ayeti bir daha tekrarlayayım siyah kopmasın. Bakın ayette diyor ki bunun üzerine Musa onların yerine davarlarını sulayı verdi. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbim doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. İbn Kesir onların davarlarını sulayı verdi kavli hakkında Ebu Bekir İbn Ebi Şeybe şöyle demiştir diyor. İbn Kesir diyor bunu. Ne demişlerdir bunlar? Bize Abdullah tahdis etti. O da bize İsrailden, o da Ebu İshak'tan O da Amr bin Meymun el evdiden o da Ömer bin Hattab kanalıyla Ömer bin Hattab'ın şöyle dediğini haber vermiştir. Bakın Ömer bin Hattab ne diyor bu ayetle alakalı. Musa Aleyhisselam Medyen suyuna, kuyusuna vardığı zaman orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu görmüştü. Onlar davarlarını sulama işini bitirdiklerinde kuyunun üzerini kapatma kapatmada kullanılan kayayı tekrar yerine koydular ki Onu ancak on erkek kaldırabiliyordu o kayayı. Hz. Musa o sırada davarlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın gördü ve hayrola derdiniz ne diye sordu. O kadınlar da durumlarını ona anlattılar. Bunun üzerine Musa kuyunun üzerine kapatılmış olan taşı kaldırdı ve çektiği bir kova su ile koyunlar suya kandılar. Sonra İbn Kesir bunu zikrettiği zaman zikrettikten sonra tefsimde istinadı da sahiptir diyor. Ve aynı, ayrıca dediğim gibi bu İbni Ebi Şeybe'de, El Musannıf'da vesaire var. E, mevcuttur bir rivayet. Şimdi baktığımız zaman kıssada şöyle bir olay var. Bu israiyattan gelen bu kıssa şimdi Ömer radıyallahu anh bunu zikrediyor. Şimdi baktığımızda diyor ki öyle bir taş ki on erkek kaldırabilir ancak. Ancak Musa aleyhisselam geliyor tek başına bunu kaldırıyor. Şimdi bakın Mantıken yaklaşarak Ömer'den gelen bu rivayeti garip olduğu için reddetmeyiz. Ve Musa Aleyhisselam'ın da on erkeğin kuvvetine sahip oluşunu uzak bir ihtimal görmeyiz. Çünkü bu imkansızlıklar arasında değildir. Bu nedenle Ömer radıyallahu anh'ın İsrailoğullarından yapmış olduğu bu rivayeti ne yaparız? Tasdik etmemek ve yalanlamamak suretiyle zikrederiz. Yani... Bu rivayeti tasdik etmemek ve yalanlamamak maksuretiyle zikretmemizde, tefsirlerde yer vermemizde hiçbir sakınca yoktur. Biz kimiz ki peygamberimiz İsrailoğullarından rivayet ediniz bunda bir sakınca yoktur derken, biz sakınca var diyelim. Biz kimiz ki Ömer radıyallahu anh ve diğer sahabeler İsrailoğullarından rivayet etmekte bir sakınca görmüyorken biz görelim. Ha, ama ne diyoruz? şer'i ölçü ve kaideler içerisinde. O da ayrı, onu da beyan ettiklersin başlarında. O yüzden netice olarak kardeşler burada dikkat çekmek istediğimiz husus şudur ki, bakın bazı müfessirlerin, peygamberlerin ismeti konusunda zikretmiş oldukları bazı şeylerin gözden geçirilmesi gerekir. O yüzden ismet konusunda Çünkü bazı müfessirler burada şiddetli yaklaşıyorlar, özellikle muhasirlardan. Peygamberlerin hakkında caiz olup olmayan ...bir takım şeyler zikrediyorlar ve bu kayda iller içerisinde İsrailoğullarından gelen rivayetleri alıyorlar veya reddediyorlar. Hayır. Bunu mantık belirleyemez. Caiz olan, olmayan şeyleri belirleyen peygamberdir. Peygamberlerle ilgili hususlarda neyin caiz olduğu, neyin caiz olmadığını bilinme konusunda asla olan nedir? Şeriatın kendisidir. Evet bakın şunu söylüyoruz. Bakın son cümle olarak, son cümleler olarak şurası çok önemli... Diyoruz ki evet bakın bazı mü mü müelliflerin sahih hadislerde geçen kısalarla yetindiğini bildirdiğini görüyoruz. Şimdi biz bazı müelliflere baktığımızda sahih hadislerde geçen kısalarla yetindiğini bildiriyorlar. Biz sadece sahih hadislerde geçen kısalarla yetindiriz. Evet. Bu güzel bir metottur. Yani bu müfessirlerin sahih hadislerde geçen kısalarla yetindiğini bildirmeleri güzel bir metottur. Ancak... Ancak bu İsrailoğullarından rivayette bulunmaya cevaz veren nebevi açıklamayı esas alan kimseler için bağlayıcı değildir. Nedir o nebevi açıklama? Haddisu an beni İsraile ve la harac İsrailoğullarından rivayet edebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Bir daha vurguluyorum. Bazı mü müelliflerin veya müfessillerin veya ilim ehlinin veya ilim talebelerinin sahih hadislerde geçen kısalarla yetinmelerini bildirmeleri bu güzel bir metottur. Ancak bu İsrailoğlarından rivayet edilmeyi cevaz rivayet edilmesinde cevaz veren nasları itibar alanlar için bağlayıcı değildir. Aleyhissalatu vesselamın verdiği cevaz gibi. İsrailoğlarından rivayet edebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Evet, inşallah dersimiz son buluyor. dersin başında dediğimiz gibi bu ilk serimizdi. Kur'an ilimleri ile alakalı ilk serimizdi. E, İbn-i Huseymi'nin tefsir usulüne giriş. Ve bu dersimiz de bu serimizin son dersi. Dolayısıyla bu seri 11 derste bitmiş oluyor elhamdülillah. İnşallah e, ikinci bir seriye geçeceğiz. Bu ikinci seri ise Ehli Sünnet'te Nesh adı altında olacak. Ve bunu da 8 ders olarak inşallah ben planladım. Ha bu e, 7 olur, 9'a çıkar onu bilemem ama ben e, inşallah 8 ders olarak e, planladım. Niyetim o en azından. Ee, tabii şunu da söyleyelim. Şimdi bu e, başta dediğim gibi dersin başında bu uzun metrajlı bir seri olduğu için bu talebe yetiştirme amaçlı e, yani baştan yani aydın kimseleri baştan sıfırdan yetiştirme, aydın makamına uygun olarak sıfırdan yetiştirme ve elimizden geldiğince ilerletme maksadıyla yapılan bir seri olduğu için önce bu seriyi dinleyip Ondan sonra neshe geçmesi tavsiye edilir. Ve bu seriyi bitirdikten sonra ikinci bir seriye geçmek. ikinci seriyi bitirdikten sonra da yaptığımız üçüncü seriye tabii nasip olursa geçmek suretiyle ilerlemek ancak talebeyi e, yetiştirir. O yüzden bu konuda e, tertibe ri riayet edilmesini istiyoruz kardeşlerden. Evet bu seri bitsin bitirelim. Ondan sonra ikinci seriye geçelim. Sonra yapacaksak inşallah nasip olursa üçüncü seriye böyle böyle. İnşallah Kur'an ilimleri hakkında çok iyi usul ve kaidelerle ilim talebeliği elde edilecektir Allah'ın izniyle. En azından bizim niyetimiz budur. Allah-u Alem ve sallallahu ala Muhammedin ve aleyhi ve ashabihi ecma'in.